Evet, aleyküm selam bura mutlu. Hâlini razı olmak. <gülüyor> ne demek hâle razı olmak kardeşler? Ne demek? Sıhhat, afiyet, zenginlik, asalet. Güzellik gibi nimetlere sahip olmak ve bunları yaratılış kâyesine uygun kullanmak caizdir, değil mi? Çok iyidir. Fakat bunları maksatları dışında kullanmak nedir? Çok kötüdür. Bunlar bir bıçak gibidir. İyi de yapar, kötü işler de yapar. İnsana verilen nimetler çok olunca. İnsanın şükri de o nispette ne yapıyor? Zorlaşır. Allah Azze ve Celle bizlere iki göz vermiş. Sahir değiliz de değiliz. Elimiz kolumuz da sağlam. Deli de değiliz. Yani aklımız da var. İman da etmişiz. Daha bilmediğimiz ne kadar nimetler var diyeyim. İşte Allah Hazreti Celle Kitabında Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Bunca nimetlere acaba hakkıyla şükredebiliyor muyuz? Şimdi şu andaki sıhhatli, akıllı konumumuzda özgür. bu durumda olmayan ne kadar insan var değil mi? Acaba şu halimize hakikaten şükredebiliyor muyuz? Yani şükretme, kabullenme, bulunduğu durumdan rahatsız olmama, kanaatkar olma diye yazdık ya acaba hakikaten şu anki halimizden memnun muyuz? Yani şükredebiliyor muyuz? insanlar şükür yönünden hakikaten çok gafil kardeşler. Yani cidden gafil insanlarız. O nimet gitmeyince insan kıymetini ne yapmıyor bilmiyor. Yani ne zaman bir nimeti kaybetsek bir ilim, bir abi, bir dost artık aklımıza ne gelirse ne? Allahü Vüsin. Bu hafta arayan üçüncüsünde böyle bir şey yok aslında. İşte Allah'a döneceğim, ya Arab. Derdim bu, dermanı da sende. Başka bir yolu yok bunun ya.、Yani. Hiç arama, yani aradığın şey sana sadece paran alacaklar, gönlünü çalacaklar. Merhaba. Evet gördünüz, tüm müsübyan duyasını arıyor arkadaş. Elhamdülillah sözüme itibar etti döndü inip gidiyor. Yani çocuğu delinmiş, cinlenmiş, işte bir kağıda işte yazılı bir dua satıyorlar hacı bayramda. Onu alacak, götürecek, çocuğun yastığın altına koyacak. İşte çoğaltacak bir tasa ıslatacak suyunu içirecek çocuk da dirilecek. Allah affetsin. Allah diyor ki Hz. Cenle Kuranda kullarım içinde hakkı ile şükreden çok azdır diyor kardeşler. Bizler zayıf, aciz yaratıldığımız için sabrımız da, şükrimiz de hep az. yani ikisinde de azız o kadar nimetler vardır ki binlerce nimetler vardır şükretmeyiz ama bir bela geldiğinde feryatı figan ederiz hasta olup gece uyumazsak hep Allah'a anarız fakat sağlamken onu hiç hatırlamayız Müslüman Allah'ın dostudur. Dostluğun alameti dostun belalarına sabretmektir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki evet işte onu söylüyorum. Kimi çeşitli nimetlere kavuşunca Allah'ın maktan yüz çevirir. Kimine bir şerh dokunduğunda Allah'ın rahmetinden emiri keser. Hemen nankolun.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 bu ayet-i kerime bakın korku Allah korkusu kazada düşman korkusu açlık kıtlık malın eksilmesi canın eksilmesi mahsulü nesil eksilmesi çeşitli afetler yüzünden elinden malının gitmesi evladının gitmesi işte insan her halükarda ne yapar denenir İşte hale razı olduk mu olmadı. Bu imtahanların neticesinde takındığımız tavır bizim de imanımızın derecesini gösteriyor kardeşlerim. İmanı kazanmak için sabretmek gerekir. Sabreden de büyük nimetlere kavuşur.、Ve、Allah sabredenleri sever. Sabır aynı zamanda cennet hazinesidir. İmağın yarısıdır. Ama insan şöyle bir nefsini yokladığında kardeşlerim, arzusunun sonu yoktur. Her istediğine kavuşmak ister, her istenilene kavuşmak aynı zamanda da insana mutluluk değil huzursuzluk getirir. Aliülmüslam varmış. Onun için. Allah'tan ne istenirse hayır istemek gerekir. Yani düşünün insanlar hep illa çocuğum olsun şöyle olsun böyle olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Tarh hocam hoş geldin. Ya Rabbi bana hayırlı evlat verdi. Hayırlı çocuk iste. Hızır'ın öldürdüğü çocuk doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Değil mi? Zenginlik ister insan. Alıkış Salam varamdır. Dünyada hep rahat bir yaşam ister. Sıkıntılardan kurtuluyum der. Kim bilir? Belki de onun o sıkıntıları kendisi için çok hayırlıdır. Onun refaha çıkması, borçtan derpten kurtulması belki de onun için felaketi yol açacak. Kuranda bunun kıssaları yok mu? Sünnet de bunun örnekleri yok mu kardeşler? Sırf para için insanlar birbirini öldürmüyorum. Sırf lüks, israf, birçok şey için kulaklarına girilmiyorum. Yani sırf kendim kazanayım, bir şeyler elde edeyim diye ahirete utanlar yok mu? Sırf benim adım duyusun diye başkasının adını kirletenler yok? Alakbısalamın amti. Mesela. İnsan çok zeki olmayı ister,、yani、çok çok akıllı olmayı ister, ama onun çok zekiliği aynı zamanda zekasına kurban olmayı、yani、olduğunu olmayı getirir. Mesela Allah Azze ve Celle Alimlens suresinde bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabihdir. Muhkemler Kur'anın anasıdır, müteşabih ise iman etmeniz gerekenler. o dinde derinleşenler, ilimde derinleşenler var ya, onlar ne yapar? İman ettik derlerdir. Bakın bu da aklın bir imtihanı. Çok zeki, çok akıllı insanların, hakikaten Allah'ın dininde zekalarını kullanarak hep sapmalarına gitmemiş mi? Bugün kaderiye nasıl çıktı? Muhtezile, Eşari, Kadiyanilik, Bunlar hep akıllarını kullanarak sapmadılar. Yine kardeşler, vücudumuzda bütün organlar bize emanettir. Ali kümseramdır. Yaratılış kâyesine uygun olarak onların hepsini kullanmamız gerekir. Mesela bir gözü düşünün. Göz şükranı edadebilmesi için. Ne fısıldaşıyorsun? Üçümüzü olduğunda fısıldaşmak var mı? Yalnız üçümüz. Kaç? Şöyle üçümüz. Böyle üç olmuyoruz ne olur? Sessiz dedik de o zaman sessiz diyelim. Villas geliyor mu? Hiç gelmiyor. He.、Heh. Nasıl sohbet ediyorsunuz? Şöyle üç kişi olmuyoruz mu? Tam üç kişi oluyor. Yedi iki üç. Adalet tut. Öyle vallahi. O, üç. Tam baya düşüyor. Ya, ya öyle üç ama senin dediğin şekilde üç mü? Nasıl?、Ya. Üç böyle değil mi ya? Nasıl ya üç? Allah yaet. Hep... <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Aleyküm selam. Merhaba. Teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Tamam. Ben gidiyorum ben de. Tamam. Bu şimdi kuma geliyor. Onu mu vereyim? Ee,、tamam. bir şey olursa görüşürüz. A、Aleykümselam o evdeki laptopunu getir de bir adem edeyim、ya. şimdi gözün şükrü çaylar taze içeyim mi? senenden içeri adam midye yiyor orada çaylar olurdu anısa içeri harama bakmayacağız helala bakacağız Güzel sohbet edenin maksadı dinleyicilerin teveccühünü kazanmak olmayacak. Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Şerre değil dilini hayra kullanması gerekecek. Çünkü insan dilini iyi kullanmazsa kardeşlerim o dil insanı hayra değil doğru şerre ne yapabilir? götürebilir. Yani her ovuzu hayra kullanmamız gerekir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Ne kadar güzel nasihatler var değil mi dinimizde? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya hayır konuş ya da sus diyor değil mi? Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyorum her erkek yakışıklı olmayı her kadın da güzel olmayı ister değil mi ama herkes için güzellik farklı olabilir kardeşler mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeker şurada basamaklı yerde kaşık bardakların olduğu yerde Bu benim mi? Senin ne var ya? Şekerli bu. İki tane、herhalde. alabilir miyim?、Herhalde. Ben de içmiyorum. Şununla ne diyeceğim? Ama bakın,、ha? Allah Resulü Ani Salatu Ve Selam mesela bir kadın dört şeyinden evlenilir diyor, yani alınır diyor. Nedir güzelliği, soyu, malı ve dinde takvâl olması değil.、Mi? Ne diyor? Şunu al demiyor. Bakın dört şeyden alınır. Ama siz dinde takvâl olanını seçin. Aradığınız her güzelliği ne yaparsınız bulursunuz diyor. Şimdi güzellik insanın bakışına göre değişir kardeşler. Mesela ben haçtayken Arapat Meydanı'nda oturdum, Mina'da. Geleneğe, geçeneye herkese baktım. Allah neler yaratmış ya? Neler, ne çeşit insanlar var böyle? O kadar çeşit insanlar var ki, şimdi insan kendi teniyle, kendi duruşuyla birilerine baktığı zaman güzeli çirkini değerlendiremez. Ama aynı reypten, aynı yöreden olan insanlar birbirlerini değerlendiriyorlar. Öyle değil mi? Onun için herkes güzel olmayı, yakışıklı olmayı ister. Ama güzelliğine güvenip, artist olmak isteyip birçok küfrü, birçok zina'yı, fushi işleyen insanlar yok mu? artist canım ne olacak işte film çekiyorlar filmde karı koca oluyorlar öbürü çocuk oluyor ne kadar basit değil、mi? günah işlemen hadi onlar işledi bize düşen ne oturup günahların ortak olmadan biz Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu Şu göz nimetinin hakkıyla şükranı eda edebilsek, onların işlemiş olduğu günaha bakmasak, göz yummasak, bunlar bu fiyeli işleyebilir mi? Değer verilmeyen bir şey, alkışlanmayan bir şey, talif olmayan bir şey işlenir mi? Ne kadar da gerici düşünüyorum diyeyim, ne kadar geri kafalıyım. Yani olmayacak şeyleri söylüyorum, değil mi? Ama bunlar böyle olmalar. Hesabını vereceksek biz bu işin, böyle düşünmek zorundayız. Doğru mu yanlış mı? Güzelliğini sergilemek isteyen, yani güzelliğini beğenen, ben ne kadar güzelim, ne kadar yakışıklıyım diyen, artık devamlı sokakta, yani. Hani ataların bir sözü var. Argo kullanmak istemiyorum. Gündü diktik gezer. Yani、e, soğukta bile. Niye? Bağrını açacak. Saçlarını şöyle sağa sola tarayacak. İşte gözlerini gösterecek, orasını gösterecek. Kadın işte yürüyüşü, kokusu, konuşması, değil mi? İşte insanlar yakışıklı olma, güzel olma. Bu sevdaya düştüğünde de şeytan onları hep aldatır kardeşler. Demek ki güzellik güzel bir şey ama güzel olma, güzellikten övünme felaket sebebi olabiliyor. Anlatmak istediğim bu. Yani bu bir nimet, bu bir nimet ama. Bu nimetin de kadri kıymetini ne yapmak bilmek lazım. Allah bizden affetsin. Kul Allah'tan nasıl razı olur? Olur mu? Olmaz. Çünkü kul doymak bilmez ki. Ancak kul itikadi sağlamsa, ancak tevhidi anlamışsa, işte o zaman halinden razı olur fıtratını bozmaz Allah'ın yaratmış olduğu şu fıtri hasletlerin kadri kıymetini bilir Allah Azze ve Celle kendisine bir şey verdiğinde bir bela gönderdiğinde bunu bana Allah gönderdi biz yine Allah'a dönücülerdeniz der bundan başka bir şey ne yapmaz demez demez yani bir Müslüman kendisine takdir olunana ne yapar? Rıza gösterir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kardeşlerim müminin diyor başına gelen her şey hayırdır diyor. Duydunuz değil mi bu ifadeyi? Onun için başına ne gelirse hep hayırdır. İyi bir şeyse hayırdır. Zor bir durumsa, başına gelmişse Rıza göstermezse Yine hayır diyor Şaşarım şu müminin işine、diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müminin diyor Gerek nefsinde, gerek malında Gerek eşinde Gerek çocuğunda Ölene kadar bela ve musibet eksik olmaz、diyor. Hatta Ayşe annemizden gelen rivayette Bukhari'deki Bir tasa bir gam hatta başının ağrısı dahi günahlara kefarettir diyor ne zaman bulunduğu hale razı olduğunda işte evet Allah hepimize hayır versin kardeşlerim Allah hayırdan bizleri ayırmasın şimdi şimdi bizler kul olmamız hasebiyle Allah Azze ve Celle'nin bizler için takdir ettiği şeylerin hikmetini bilen insanlar değiliz. Yani kul Allah'ın takdir ettiği hikmeti bilemez. Bize düşen mesela Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinize Sevdiğiniz şey de kötülüğünüz olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah belirtiyor. Her halimize razı olacağız. Kimisinin imanı ancak zenginlikten salah bulur. Eğer o insan fakirliğe düşerse küfre girer. Kimi de ancak fakirlikten salah bulur, doğru yolda olur. Eğer zengin olsa küfre düşüyor. kiminin imanı ancak sıhhatli olursa iyi oluyor hastalanırsa küfre gidiyor kiminin imanı ise hastalıktan olgunlaşıyor sıhhatli olsa belki küfre sürüklenecek yani bu hikmetleri bilen sadece kimdir? Allah Azze ve Celle bize düşen Allah Subhanahu ve Teala'ya hakkıyla kullak edilmiştir Evet, devam edelim mi? Gidelim mi? Çaylar bende ha. Oğul senden mi? Evet. Suçu kendimizde arama. Başlığımız bu. Ne anlıyoruz bu cümleden? Evet, yüz kalem kadar böyle bir konumuz var. Allah izin verirse. Ben de böyle biraz devam etmeyi düşünüyorum. Ne yapalım? Kendi halimizde yağımızdan kavuruyoruz zaten. İnsan bütün fıtriyas tetlerini tanımalı kardeşler. Tanımalı. Hani halk arasında Adem yemesinden iblis ise çenesinden yani konuşmasından çekti diyor. Alo, aleyküm selam varahmutullah. Buyu yavrum. Hamdolsun yavrum. Harun çıktı yavrum. Tamam yavrum. Tamam, ben geç geleceğim zaten. Tamam, tamam yavrum. Alıkışsalım ben. Evet. Bir mesele olduğunda takındığımız tavır. Yani haklı bile olsak, acaba suçu kendimizde arayabiliyor muyuz? Bunu düşünmemiz lazım değil mi kardeşlerim? Mesela beni bu yönlü düşünceye iten birçok söz var. Mesela ben züft vaplarını, edeb vaplarını çok okuyan birisiyim. Sebebi ise okuyan, anlatan birisiyim. Okuyan anlatan birisi olduğun zaman oturmana, konuşmana, hitabetine, oturuşuna her şeyine çok dikkat etmen gerekiyor. Eğer bu insanın anne ve babasından aldığı terbiyelene yetecek olsaydı, o zaman hiç kimse ahlaksızlıktan suçlanmazdı. Köyde oturanı kaba kaba denmezdi. Avcılıkla iştiğal edene kafil. Deve çobanla küfürbaz, keçi çobanla inatçı denmezdi. Demek ki bizim nasları okuyup, yumuşamamız, anadan babadan almış olduğumuz, dine uymayan huyları temizlememiz gerekiyor. O yüzden de bu babları çok okumamız gerekiyor kardeşlerim. Bakın, bu bablara şöyle bir gidelim. Konu başlığımızda, suçu kendimizde aramak olsun bir vaka olduğunda suçu kendimizde arama anladık değil mi başlığı gelin bir baba gidelim iki kişi kavga ediyor ikisi de Müslüman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haklı bile olsan haklı davandasın Karşıdaki seninle kavga ediyor. Haklı davandan vazgeçersen cennetin ortası var diyor mu? Sesim geliyor mu? Görüntüm de geliyor değil mi? Hadi haklı olduğunuzu iddia edin. Bu sözden sonra ne kadar haklı olduğunuzu iddia edebilirsiniz? Edemezsiniz. Eğer cennetin ortasını istiyorsanız edemezsiniz. Bu bir. Aynı meseleyi biraz daha analiz edelim. İkiniz de haklısınız, ama ayırırsınız. Hak insanların her zaman ayrılmış kardeşler. Hak insanları ayırmez. Birleştirir. Eğer hak İddia edilen insanlara ayırd ediyorsa, o zaman o zaman bir yanlışlık var. Demek ki biz haklı değiliz, haklı olmayı murad ediyoruz. Suçu kendimizde değil, karşıdakine atarak kendimize aklamaya çalışıyoruz. Aleykümselam ve mutlunağa berekatlining, hoş geldiniz. Baştan olay neydi kardeşler konumuz? Şu an işlediğimiz kelime neydi? Cafer Kale'de rüzgar esmiş ses kaybolmuş şöyle gözü denize doğru bakmış Evet suçu kendinizde arama başlığımız bu bu başlığı şimdi sağdan soldan doldurmaya çalışıyoruz evet şimdi gelin bunu tevhid boyutuna çekelim hep kader babında şöyle deriz iyilikler Allah'tan kötülükler kendi ellerimizden, istediklerimizden. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklar diyor. Yani anlaşılamayan veya anlayamayacaklar yer. Tabi insan Kur'an okumazsa, hadislerden uzak kalırsa, bu söylenen ayeti, başka bir ayetten, hadisle düşünmese, tabii ki anlamaz. Aklına göre tartacak, aklından ne kadarsa, kaç okaysa o kadar anlayacak. İyilikler Allah'tandır derken, iyilik namına her ne varsa, her ne şey olarak ifade edelim, çünkü o kadar çok şey var ki, her şey Allah'tan. Yumuşaklığın, davetcilikin, davetteki tesirin, senin iyi bir insan olman. gözünün görür olması müslümanlık nimeti aklınıza ne gelirse şer namına kötülük namına her ne varsa o da senin kendi nefsinden kaynaklanır veyahut şeytanın vesvesesi ama işleme yönüyle sen yaratma yönüyle kulan ispet edemiyorsun yaratan Allah şimdi başımıza bir iş geldi Biz bunu nasıl ölçüyorduk kardeşler? Ya falanın yüzünden böyle oldu işte Adem beni kandırdı da ben o yüzden cennetten kovuldum mu? Yahut o ateşten işte beni ateşten onu topraktan. Beni daha önce yarattın onu daha sonra. Ben büyüğüm o küçük. Bu ifadeler iblise yaradı mı? <gülüyor> Yaramadı değil mi? Peki iblise yaramayan bize yarar mı kardeşler? Başımıza bir bela bir musibet gelmişsin. İlk bakacağımız şey neydi? Neydi kardeşler? Soru-cevap diye gidelim. Umarım sıkmıyorumdur sizin. Neydi? Acaba ben ne günah işledim de böyle bir belayla karşı karşıya kaldım, değil mi? İlk bakmamız gereken bu. Tespit mi ettik? Adem hata etti de şaşırdı kaldı. Ya Rabbi, hava ve ben ikimiz. An dosun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi affetmezsen, an dosun ki bir selam olduktur. Yani Adem nasıl kurtulmuş? kafamıza göre gitmeyeceğiz değil mi ne yapacağız muhakkak Kur'an'a ve sünnete gideceğiz ne diyeceğiz ya Rabbi biz hata ettik isyan ettik sana karşı haddimizi aştık eğer sen bizi affetmez sen bize mağfiret etmezsen and olsun ki biz yoldan çıkmış sapkınlardan olduk diyip haddimizi ne yapacağız bileceğiz baktık bulamadık bu Allah'ın bir bize takdiri Rabbim böyle istedi deyip ne yapacağız kaderimize yine razı olacağız peki bunun dışında bir tavır takınırsak yani yani suçu kendimizde aramaz da başka bir sebeple ararsak. Bakın şimdi dine gidelim. Öğrendiğimiz meseleleri hep böyle bir bab başlığında toplayalım istedim. Tabi bu dersler daha oluşmadı. Yeni yeni oluşturmaya çalışıyor. Keşke demeyin diyor. Hatırladınız mı rivayet? Çünkü diyor keşke şeytana ne yapar? kapı açar keşke Yıldıray ile tanışmasaydım da başıma bu gelmeseydi keşke Yaşar ile tanışmasaydım da işte başıma bu gelmeseydi keşke işte hidayeti görmeseydim de şöyle olmasaydı keşke Cafer ile Cafer'in yanına gitmeseydim de başıma bu gelmeseydi gibi bunlar nedir? Allah'ın sana takdir ettiğini isyandır Bak, suçu kendinde aramıyorsun. Hemen sana gelen bir şeyin hemen o an bir kılıfını bulmaya çalışıyorsun. Velevki malını kaybettin. Velevki çocuğunu kaybettin. Velevki sıhhatini kaybettin. Diyelim bir şeylerini kaybettin. Bir uzununu kaybettin. Senin bu yönlü itirazın vakti geriye mi döndürecek? Veyahut o kaybettiğini geri mi getirecek? Aksine değil mi? Aksine. Getirmediği gibi derdine de ne yapacak? Dert katacak. Halbuki suçu kendinde arasan Allah'ın sana takdir ettiğini razı olsan bu sefer Allah sana bir sabır verecek belki de daha ahirete gitmeden dünyada sana bunun birçok mükafatını verecek. Doğru mu? suçu kendinde aradığın zaman Allah hepimize hayır versin ama kardeşimizin dediği gibi keşke'yi hayırda kullanabiliyorsun keşke benim de Talha Hoca gibi ilmim olsa keşke onun gibi sesim gür olsa ben de insanlara onun gibi anlatabilsem keşke Cafer'in malı gibi benim de malım olsa onun Allah'ın Allah yoluna infak ettiği gibi ben de infak edebilsem bu gibi keşkeler caiz olan keşkeler ama ama bunun dışında kadere tekme vuracak her türlü keşke insanı götürür kardeşlerim insanın en kuvvetli düşmanı nefsidir kardeşlerim o yüzden nefsimiz çok tehlikelidir düşmanı dışarıda aramayalım düşman bizim kendi nefsimizdir bizim kendimize yaptığımız zararı vallahi bütün düşmanlarımız bir araya gelsin yapamaz şöyle bir düşünün mesela hanımın tabiriyle ben yastığa kafayı koydum buyurun、yani、daha sen bir karışta gidersin、der. çünkü zihnim hakikaten yoruluyor Yasta kafayı koy, duman giderim. Ama öyle olur ki çok çok yorgun olsam dahi sabaha kadar gözümü kırpmadığım günler olur. Neden biliyor musunuz? İnsan nefsinize zulmederse bittiği bir noktada Allah'ı vekil tayin etmez, kendi kendine kahrederse işte o nefsinize yaptığı bir zulüm. Ertesi günü sıhhatliyken sıhhatini kaybedecek, dinçken ginçliğini kaybedecek, merhametliyken merhameti elden gidecek çünkü duyguları gevşemiş. Onun için insan nefsini hiçbir zaman temize çıkarmayacak kardeşler. Bakın burada suçu kendinde aramayanlarda bir tane huylar. Ön plana çıkan, çıkaran,、e, ön plana çıkıp da ben burdayım diye bağıran bir huyu vardır. Nedir bu kardeşler? Söyler misiniz? Bir mesele oldunuz, küçük ya da büyük. Suçu kendinde aramayıp da başkasında arayan da hangi kötü haslet vardır? enaniyet, bencillik başka bunlar da vardır da asıl istediğim kelime bu değil kendini beğenmek değil、yani、aslında kibir işte kendini beğenme en büyük felakettir sesim net değil mi? demek ki kabahati her zaman kendimizde bulacağız kendimizde bulacağız Eğer suçu başkalarına yüklersek, kendimizi beğenirsek, bu sefer başkalarını ne yaparız, küçümseleriz, işte bu da bizim felaketimiz olur. İblis böyle, İblis böyle kaybolmadı mı kardeşte? Kendini beğendi, tepeden baktı, ben ondan daha âlimim. Ben ondan daha büyüğüm Ben ondan önce Yaratıldım Bu kelimeleri kullanarak helak olmadım Her kim olursa olsun Bu cümleleri kullanırsa Aynı iblis gibi helak olur Her kim olursa olsun Her kim olursa olsun Kendi nefsini Aklamaya çalışırsan Suçu kendinde aramazsa inanın helak olur ve bu kendini beğenmeye götürür insanı ki Allah muhafaza bir de bu huy olursa artık onun da ona tabi olanların da bu felaketidir kardeşlerim evet artık kendinin övülmeye kendini takdir edilmeye layık biri olarak görür. Kendimizi övmemiz çok yanlış bir şey kardeşler. Bırakın kendimizi övmeyi. Allah nasıl olan İsa Lati ve selam. Müslümanın Kitabul Bire bakarsanız birinin birini övündüğünü gördüğünde hangi tabiri kullanıyor hatırlıyor musunuz? Onun boynunu kırdın. Onun boynunu kırdın. Onun boynunu kırdın diyor. Bir insanın boynunun kırılması ne demek kardeşler? O insanın ölümü değil.、Mi? Birinin birine övmesi o insana iyilik değil. O insanın ölümüne sebep oluyor. Yani boynunu kırıyor. İşte. Onun boynuna kırdı. Birinin birini övdüğünü görürseniz ne yapın? Hemen ona toprak saçın, yüzüne toprak saçın. Ne demek istiyor kardeşler? He Caffar, Talebe ne diyor? İdaiyet 12'i geçtiği için belki seri düşünemez diye sormadım. He Talebe ne demek istiyor burada? Ne demek istiyor? Onun yüzüne. toprak attı. Ne demek istiyor? Topraktan geldi. Toprağa gidecek. Ölümlü birinin neyini övüyorsun?、Diyor. Yani ululanması gereken, övülmesi gereken Allah değil mi? Değil mi? Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Onun için övülme kibirden gelir. Kibirse Haktan geleni kabul etmeye manidir. Allah Resulunü sallallahu aleyhi ve sallam Müslüman nakledtiği bir rivayette kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennetin kokusunu duyamayacak diyor. Allah onlardan razı olsun. Hemen bir tanesi kalkıyor. Ben diyor elbisenin en güzeli. Kokunun en kaliteli sini, ayakkabının en iyisini giyerim. Bu da mı kibir diyor? Ne güzel soru değil mi? Allah Resulü diyorken, İsa Aleyhisselam. Aksine diyor, Allah cemildir, güzeldir, güzeli sever. Kuluna bir nimet verdi mi? Onu üzerinde görmeyi ister. Kibir, haktan geleni kabul etmemek. Evet kardeşlerim demek ki kibirli olan insan helak olur. Lokman suresinde de hatırlayacak olursanız Allah Azze ve Celle Lokmanın diliyle bizlere nasihatte bulunuyor. Değil mi? Oğlum yer yüzünde kasalarak görme. Sesini yükseltme, boyun dağlara mı erişecek? Yani bulutlara mı değecek? Seslerin diyor en çirkinini muhakkak gidiyor eşeklerin sesleridir. Yani bizim hep tevazu sahibi, mütevazı olmamızı istiyor. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Allah büyüklük taslayanı sevmez. Kendini beğenenler her zaman helak olmuştur. Bakın Müslümde gelen bir ifade var. Bu her zaman beni derinden böyle düşündürmüştür. Sizleri de düşündürür inşallah. Arkadaşını hakir olarak görmek sana kötülük olarak yeter. Hadisi tekrarlayayım. Arkadaşını hakir olarak görmek sana kötülük olarak yeter diyor. Allah bizleri affetsin kardeşler. Bakın suçu kendinde aramama yok değil. Bunlar güzel şeylerdir. anneye benziyor, babaya benziyor bunlar övme değil bunlar güzel sözlerdir peki kardeşler kendinde suçu aramama kendini beğenme kibir gibi birçok şey getirirdik peki kibirlenen aynı zamanda da bir şeyi kabul etmez Nedir bu kabul etmediği kardeşler? Suçu kendinde aramayan ve kendini haklı gören büyüklenen, kibirlenen birisi neyi kabul etmez? Ne kadar nasihat ederseniz edin, vallahi kabul etmez. Kendini haklı çıkarabilmek için her türlü her türlü şeyi mübah olarak kullanır konumuz zaten hata Cafer nasihat kabul etmez demek düşünemiyoruz öyle mi? evet niye anlatıyoruz burada? birbirimizi eğitelim birbirimizin açık olan yerlerini kapatalım Bu hatalar bizde varsa yapmayalım, değil mi? Evet, hep itiraz eder. Öyle değil, böyleydi. Hep karşıdakinin haksız duruma düşürmeye çalışır. Allah'tan kork, şunu yapma diyense hemen itiraz eder. Allah'tan kork diyene Sen önce kendine bak diyeni Allahü Teala sevmez. Kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. İtiraz etmeyi adet haline getirmek, hayır öyle değildir demek çok çirkindir. Çünkü böyle demek sen bilmiyorsun, bu işten sen anlamazsın. Sen ahmaksın, ben akıllıyım, ben bilgiliyim demektir. Bu ise kendini büyük görüp başkalarını hucum etmektir. Lüzum yokken karşımızdaki şahsın kusurlarını bulup kendisine göstermektir. Bu da günahdır. Çünkü onun hatasını söylemekle üzmüş, onun kalbini kırmış, gerek yokken incitmişizdir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber geldikten sonra diyor kimse ayrılığa düşmesin. Sadece tartışma, münakkaşa buharış diyor. Çünkü bu katli ikiliğe neden olan bir bidat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın en sevmediği kimse hakkı kabul etmekte inat, eden, inat edendir diyor. Hakkı düşman da söylese kabul etmeli kardeşler. Hakkı kabul edememe kibirdendir. Kibir ise büyük günahtır. Doğruyu kabul etmemeye de inattir. İnat karşıdakini aşağıyı görmekten ileri gelen kötü bir hastalıktır. Demek ki Allah Azze ve Celle'ye kavuşmak istemiyorsak, kavuşmak istememenin altında yatan kötü hastetlerimiz var, ahlaklarımız var. İnsan kötü ahlaklarından sıyrılsa bir bir temizlese Allah'a kavuşmayı arzu eder değil mi? Allah'a kavuşmayı sever değil mi? Herkes nefsini bir kontrol etsin kardeşler. Ne kadar Allah'a kavuşmayı istiyoruz? Acaba ne kadar hesabı düşünüyoruz? Şöyle bir düşünelim. Allah bizleri arındırsın Allah bizleri temizlesin kardeşlerim aleyküm selam demek ki hakiki imana sahip olmak isteyen kalbindeki kötü hasletleri ne yapacak temizleyecek kendini beğenmeyi bırakacak suçu kendinde arayacak İtirazcı olmayacak hakkı kabul edecek. Anlaştık mı? Yeter mi devam mı? Bu kadar yeter mi? Devam edelim mi? Herhalde devam. Öyle mi? Beyaz yazar mısınız kardeşler? Benim açtığım programda değişik renkte yazanları ben göremiyorum. Beyaz yazarsanız ben de net görüyorum. Şöyle fareyi alıp beyazlandırmaya çalışıyorum mesela. Doymadı mı? Dur. Peki. Peki. Bir kelime daha seçelim. böyle bir hüya anlatıldıktan sonra insanın ilk aklına gelen bir şey var. Nedir o? Susmanın faydaları. Susmanın faydalarını bir sayabilir misiniz kardeşlerim? Yeşil, sarı, beyaz yazarsanız görüyorum. <gülüyor> Şimdi Allah Resulü'nün islatı ve silam bir sözünde Allah'a ve ahiret günü iman eden komşusuna ikram etsin, misafirine ikram etsin, komşusuna iyi davransin. Allah'a ve ahiret günü iman eden ya hayır konuşsun, ya da sussundur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi susmanın o kadar çok faydası var ki insana. Birincisi insan suçunu kabul eder. Aleyküm selam ve rahmetullah. Konuştukça insan batıyor değil mi? Birincisi bu. Şu deminki hasletten kurtulmanın bir yolu susmak. Değil mi? İkincisi az konuşmak imandan çok sözse nifaktandır. Kişi sözü çoğalttığı zaman doğrular biter artık yalan başlar. Ve yalan da insana ne yapar? Cehenneme götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dilini bir inek dili gibi sağa sola dolanarak insanları eğlendirenen cehenneme gideceğini söylemiştir. Yani eğlendirmek için insanların vaktini böyle boşa harcamak için söz söyleyen insanlar helak olur. Evet, tabi bunu günümüzün televizyonundan ee, hikaye kitaplarından. anlatanlarsa küçük yaşta çocukların aklı ermezken onların fıtratlarını bozarlar. Aleyküm selamlar. Senin burnun var ya burnu yalan söylerse aynı Pinokyo'nun burnu gibi uzayacak. Kocaman olacak. Havuç burnu gibi olacak. İşte eşek arısı sokacak. Şöyle olacak. Çocukların fıtratlarını bununla ne yaparlar? Bozarlar. Halbuki bunlar anlatılacağına evet haktan bir şeyler söylense, ayet söylense, hadis söylense ve insanlara bu anlatılsa bu akılda kalmaz mı? Ama Pinokya dediğimizde yalan söyledikçe burnu uzayan bir kukladan bahsedilir değil mi? Hemen hemen hepimiz biliriz bunu. Niye? Evet Öyle öğrettiler de ondan. Biz de çocuklarımıza hakkı öğretelim. Anlamadığını zannedersiniz ama bakın bizim aklımız ermezken biz bir Pinokyo masalını dinledik. Hala zihnimizde değil mi? Demek ki küçücük yaşta ne ekilirse o çıkıyor. Dil büyük bir nimet kardeşlerim. Gerek iyilikte, gerek kötülükte, gerek hakkı anlatmakta, gerek bir durumunu izah etmekte, gerekse bir davette, gerek bir itirazında, gerek bir ihtiyacında, bir hastalığında kullanılan bir şey. Yani Allah'ın verdiği bir nimet. Ama ama bu dile sahip olduğumuzda. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu boğazımızın arasındaki şu dile sahip olun ve o teminatını verin. Ben de sizin cennete girecek teminatınızı vereyim diyor değilim. Onun için Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın dil üzerine atalarımız o kadar çok söz söylemiş ki. Bunlardan bazılarını sizlere nakledeyim. Demin bir tanesini kardeşimiz yazdı. Sözgümüz ise sukut altındır. Ağızdan çıkan söz muallakta kalmaz. Ya sağ tarafa yazılır ya da sol tarafa. Bunu anladınız mı? Bakın Bukhari'de gelen rivayette kişi diyor otururken lanet daim hiç önem vermeden bir söz söyler. Bu Allah'ın çok hoşuna giderdir ve Allah okulu sevinçten karşılar ve onunla karşılaştığında cennete koyar.、Diyor. Kul lanet daim bir söz söyler hiç önemsemeden. Bu Allah'ın çok kazabına giderdir ve onu gazaplı bir şekilde bekler ve yer ve gök durduğu müddetçe cehennemin tadibine atar diyor Allah dilimizin afetinden bizleri korusun kardeşler unutmayın söylediğiniz her söz ya soldaki ya da sağdaki melek tarafından yazılıyor buna dikkat edelim bunu anladık mı kardeşler Evet. Yine güzel bir söz. Hatırlatayım mı? Evet. Aleyküm selamlar. Teşekkürler. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Valla ben yoruldum. Bakın. Bir söz söylerken hem kendinizi hem karşıdakini hem de ahireti düşünerek demiş. Düşün. Ölçüyü tekrar vereyim mi? Söz söylerken o sözü öyle bir tartın ki bu hem size fayda versin hem karşıdakine fayda versin hem de bu ahirette karşılığında sizlere iyilik bir hasene olarak gelsin. Allah hepimize hayır versin. Bakın söz insanın terazisidir derler. Fazlası ziyan azıysa vahardır. Sözümü tekrar edeyim mi? Söz insanın terazisidir. Terazisidir, mizanıdır. Çoğu zarar azıysa vahardır. çok konuştuğu zaman insanda hakikaten asalette gider. Öyle değil mi? Ama az konuşup vakarlı konuştuğun zaman o her zaman insana hayır kazandırmıştır. Evet. Az konuşan kınanmaz, üstelik çok itibar sahibi olur. Şaka şaka Alay ve boş konuşmaksa her zaman belaya yol açar. Anam Allah rahmet etsin. Kızdığı zaman böyle biz altı kardeşiz. Gerçi ben beddua almadım. En küçük olduğum için. Sen gideyim bırakabilirsin. abilerim kızdırdığı zaman dilin çekilsin derdi、evet. dilin tutulsun derdi şimdi sebep ise normal kardeşler arasında her zaman kavga, dövüş şey olur biri durulmadığında öbürü bir şeyler dediğinde hanem böyle derdi artık herhalde iflas ederdi ki böyle derdi aleyküm selam aleyküm selam Kuranı kerip meyal mı istiyorsun? Yok. Sadece、yani、okuyacağım. okuyacağım. Ben de o tip yok da yan taraf kapalı mı? Yok. Oraya bak. Yok. Bir bak.、Kesinlikle. Güzel okuyabiliyor mu? Alıkışmış. İyi. Hataylısın. Evet. Devam edelim inşallah. Çok konuşmak. dostluğu bozar lüzumsuz konuşmak ayıpları açar acı söyleyenden de dostlar kaçar bakın bunlar hep dil hakkında söylenen sözler çok konuşmak dostluğu bozar lüzumsuz konuşmak ayıpları açar ve Acı söylenenden de dostlar kaçar. Evet, Talha hocam güzel yazıyor. Allah razı olsun. Kişi diyoruz, kişi dilinin altında alim er kişi ise diyor kalbinin arkasında. Devamını biliyorsun değil mi, Talha hocam? Eğer kalpte darlık ve üzüntü vücutta bitkinlik ve halsizlik rızıkta eksiklik ve bereketsizlik olursa bunun boş ve yersiz konuşmalardan meydana geldiğini bilmelisin kardeşlerim eğer kalbinde bir darlık bir üzüntü varsa vücudunda bir bitkinlik bir halsizlik varsa rızkında bir eksiklik bereketsizlik varsa Bunu nerede arayacakmışız? Boş ve yersiz konuşmalardan meydana geldiğini anlayacağız. Herkes nefsini hesaba çeksin. Evet. İnşallah bugünkü testimiz bu kadar. Testimiz doldu. Boşaltalım. Bunu bir içelim. Ondan sonra bir daha dolduralım. Olmaz mı? Çok konuşup da güzel sözleri unutacak örnekler vermiyor. Şimdi bazıları konuştuğumuz sabaha kadar konuşur. Şimdi bizim mahallede bir çeşme var. Bir bakıyorum arabanın içinde koca koca bidonlarla adam gelmiş. Bir hepsini dolduruyor、hani、dersiniz bizim çok bidonumuz var biz doldururuz ama bizim hanım iki tane küçük bidon alır çeşmeye gider doldurur ya şunları da götürüp doldursak ya taze taze içelim bitsin bir daha doldurur yine içeriz nasıl Allah'ın suyu bitmedi ya der öyle yapalım inşallah amin ecma'yı Allah günahlarımızı affetsin. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle iyilikte, hayırda, takva da yarışanlardan iyilesin. Nefsini temize çıkarmaya, suçu başkalarında aramaya yola çıkanlardan iyilensin. Hepinize hayırlı akşamlar kardeşler. Biz kardeşlerle biraz oturalım. Gönül ister ki muhabbet edelim ama testler bugün bu kadar yetsin. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hayırlı akşamlar.